bazı şeyleri yapması vacip. Nedir? ilim öğrenecek, amel edecek. Bu ameli Allah has kılacak. İyi de nedir bu ameller? Değil mi insan? Ve buna binen bu da müellifin biz ne dedik? Mesela fıkhlı ekberde de şey undötül fıkıhta da söylüyorduk biz bunu undötül fıkıh şerhlerimizde. Ne diyorduk? Talebe veya ilim ehli veya alim fakih olması lazım tertipte. Gerek ders anlatırken, gerek telif ederken sıralamaya, tertibe, dikkat etmesi lazım. Yani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 Yani bir A'yı B'den sonra almaz Alfabe sırasını düşün A önce gelir B sonra gelir C sonra gelir Vesaire Birisini diğerinin önüne almaz Bu gerek Konu olarak olsun Konu içerik olarak olsun Gerek bab olarak olsun Gerek fasıl olarak olsun Vesaire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 bir kova suyu böyle sokağa boşaltırmış gibi boşaltmaktır yani. Mesela öyle insanlar görürüz ki telif yaparlar. Zihninde ne varsa yani bir mevzu karma karışıktır. Bir tevhid düşün. Karma karışıktır. Aklına ne gelirse zikreder. Halbuki beş dakika sonra aklına gelen de öne alması gerekirken o beş dakikadan önce aklına geleni öne almıştır. O 5 dakika sonunda aklına geleni de yazmıştır. Düşünmemiştir yani.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 ve envâ'ul ibâdeti'lletî emere'llâhu bihâ mislül islâm ve'l îmân ve'l ihsân. Allah'ın bize emrettiği ibadet çeşitlerinden de şunlar vardır diye. Allah'ın bize emrettiği ibadet çeşitlerinden şunlar vardır. Yani o zaman müellif ne yaptı? Şurada min hâ kelimesini pardon orada pardon burada min hâ yok. Min yok. Tamam ve envâ'ul ibâdeti'lletî emere'llâhu bihâ. Allah'ın zikrettiği yani emrettiği ibadet çeşitlerinden şunlar vardır diyor melli. İslam, iman, ihsan. Sonra başka ne sayıyor? İşte ed dua, vel havf korku, ver reca ve tevekkül, ver rağbe, ver rahbe, vel huşu, vel haşye, vel inabe, vel istian, vel istigaf, vel isti'aza ve zebh ve nazar. Diye ibadetleri sayıyor. Bunların hepsini şerh edeceğiz inşallah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 olmasından, e, belagatı iyi kullanmasından dolayı kaynaklanıyor. Tamam mı? Neden bunu söyledik? Tekrarladık. Şundan dolayı. Zikrettiği ibadetlere baktığımızda alemler diyor ki, ibadet ya kavliydir? Yani bazı ibadetler vardır ki kavliydir. Söz. Bazı ibadetler vardır ki bedenidir. Bazı ibadetler vardır ki kalbiydir, Değil mi? Bazı ibadetler vardır ki malla yapılır. Vesaire. Baktığın zaman müellif rahimullah her ibadet çeşidinden zikirmiş. Yani beş tane ibadet sayardı ama hepsi bedeni ibadet olabilirdi. Veya kalbi ibadet olur Yapmadı. Yani özellikle bir vurgu yapmış. Dikkat çektiriyor Elif. Bak şimdi. Dua. Hangi ibadet? Sözlü. Sözlü. Dua ediyorsun. Güzel. Havf korku kalbi. Raca Kalbi. Reca, kalbi.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 Mot, mot tercüme etmeye hiç yetmez. Tamam bakın, buraya anladık inşallah. Şimdi İslam, iman, ehsen, bunların üzerinde pek durmayacağız. Tamam? Cümleyi alıyoruz şimdi şerh etmeye başlıyoruz inşallah. Ve anwāl ibādeti elli āmar Allāhu Yani Allah'ın emrettiği ibadetler. Mesela ne gibi? Mislul İslam ve iman ve Ehsen. Şimdi bunun üçünün üzerinde durmayacağız pek. Tamam? mı?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 Bidat kendisinde bidatların olduğu bir tasavvufu da bunu görebilirsin. Evet. Yani yine şeyhi için zekat verdiğini görmezsin. Allah için verdiğini görürsün. Ama şeyhinden yardım istediğini görürsün. Ona dua ettiğini görürsün. Yine ne bileyim, hacca birisi için gitmez. Ama şeyhinin önünde huşu, ona karşı huşuda bulunduğunu görürsün yani.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 Şimdi müellif ne dedi? Ve envâul ibâdeti'lletî Allahu bihâ. Allah'ın emrettiği ibadetlerden İslam, iman, ihsan. Şimdi ibadet dedi. İbadet nedir? Şimdi bak akayım. İbadet dediğimiz zaman bak senle kısa bir soru cevap yapalım ki meseleyi tasavvur etmek adına. tamam, tamam? Bak çok çok ince, dakik bir nokta var. Ben bunu mesela zamanında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 O zaman bak, ibadet lafzından iki şey kastedilir. Tamam mı? Çünkü bu Türkçe mantıkla da baksan bu böyledir zaten. Değil mi? Türkçe mantıkla da baksan bu böyledir. İbadet dediğin zaman, bir, ibadeti yapma fi eylemi, iki, İbadetiniz ibadetin kendisi. kendisi. Tamam mı? Şimdi bak, o yüzden şimdi Şeyhül İslam'ın tarifine bakalım, bir de sair ulemanın tarifine bakalım. Şimdi... İbnü Taymiye rahimeullah diyor ki bu tarif bir kere çok önemli. Yani o kadar önemli ki bunu Ubudiyet risalesinde yapar Şeyhülislam. Allahu alem İslam tarihinde ibadeti ıslahi olarak zikreden alimler arasında bundan daha dakik, daha ilmi, daha isabetli bir tarif yapılmamıştır. Yani Şeyhülislam hayatının Allahu alem bütün ilmi tecrübeleriyle ortaya çıkardığı bir tariftir ve mükemmel.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 Canlıdır diyorsun. Kanatları olan bir canlıdır diyorsun. Tamam. Kanatları olan bir canlıdır. Şimdi bu bir tarifdir kuş için. Tamam. tamam. Ama bu. Olan bir şey var. Yani ama bu e, hem kuşun bütün e, yani kuş mefhumunu içerecek her şeyi bu tarifi bu tarif her şeyi için almıyor kuş mefhumunu içerecek.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 diyor ki rahimehullah ismun camiun li ma yuhibbuhu ve yardahu min al-aqwali vel a'mali'z zahirati vel batini tamam ibadet bir isimdir nasıl bir isim camiun toplayan bir isimdir içinde barındıran bir isimdir neyi li ma yuhibbuhu ve yardahu Allah'ın sevip razı olduğu min al-aqwali sözlerden vel a'mali fiillerden, eylemlerden, zahireti zahiri olsun ve batini batini bâti, olsun. Yani açık ve gizli, kalbi ve zahiri, bütün amelleri ve sözleri içeren Allah'ın sebep ve razı olduğu birisindir. Yani cümleyi toparlayacak olursak ibadet Allah'ın sebep ve razı olduğu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 ma'al hubbi ve'l-havfi vet -ta tamam. tamam. Hiye yani ibadet imtisalü'l-emr. Emri yerine getirmek. Emre icabet etmek, vacitunabun nehi. Nehi edilenlerden kaçınmak. Hı? Hmm? Ma'al hubbi vel tazim Yani sevgi, korkma ve tazimle beraber. Sevme, korkma,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 İbn-i ha? Şey Yok. İbadet nedir'in tarifi? İbadet nedir'in tarifi? Şimdi bir insan san dese ki ibadet nedir? Allah'ın Allah sevip adet. ve razı olduğu, sözlü, zahiri ve batını bütün amellerdir. Tamam mı? O yüzden İbn-i Teymiye'nin tarifine diyoruz ki el mutaabbedu Bihinin tarifidir. Kendisiyle ibadet edilen şeylerin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 değil mi? Seviyordur o ibadeti. Veya spor değil, başka bir amaçtan dolayı o ibadeti sev seviyor olabilir. Mesela hareketleri hoşuna gidiyordur. Yapma. Spor değil de hareket. Hani nasıl bir insan göbek atar hoşuna gider değil mi? Öyle insanlar yok mu? Göbek atıp da hoşuna giden insanlar. Tuhaf evet. tuhaf insanlar var. He, bu adam da namaz fiilini gerçekleştirerek seviyor olabilir namazı. Doğru mu? Evet. Ama tazim yoksa içinde kime? Evet. Allah'a karşı. Bu tazimden kar Şimdi iba.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 ...kılarsa bu, bu çocuğun namazı nedir? Tamam. Sevmiyorsa o namazı... He? ...batıldır. Tamam. Tazim yoksa o... ...Allah'a tazim için kılmıyorsa... ...batıldır. Tamam mı? Bunu anladık inşallah. O yüzden iki tarif arasında böyle ince dakik bir nokta var. Bunu İbn Hüseyin'in sahir yerlerde söyler. Mesela bunlardan bir tanesi Kitabı tevhidine yaptığı, İbn Muhammed İbn Abdüluhab'ın kitab tevhidine yaptığı şerhde bu var mevcut. Tamam. Sonra dikkat edelim. Ve i̇bareyi alıyoruz, devam ediyoruz. وَاَنْوَعُ الْاِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا Allah'ın emrettiği ibadetlerden mesela İslam gibi, iman gibi ve ehsan gibi diyor. Tamam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 Din ismini ver. Demek din bu üç şeyin dışına çıkmaz. Tamam. Halbuki Cebrail Aleyhisselam şimdi Nebis Aleyhisselam size dininizi öğretmeye geldi. Hani dinimizi öğretme? Nerede? Ana baba iyilikten bahsetmiyor? Nerede? Değil mi? Hadi namaz bahsediyor. Namazın nasıl kılınacağından bahsetmiyor. O adamı imandan İmandan, ihsandan ve İslam'dan bahsederken bütün Din bu üçüne döndüğü için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hepsine bu, bu din demiştir. Neden? Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacca ne diyor? El haccu arafa. Hac nedir? Arafattır. Hac arafat mı sadece? Arafata çıkmak mı haç? E tavaf var. Değil mi? Safa merve arasında say var. İhram giyme var. Saçı kesme var. Mina'da geceleme var. E, dünya kadar şey var. Nasıl diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el haccu arafa? Hac arafattır. Bir cüzün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 Kavf <gülüyor> diyor, Kavf. <gülüyor> el kafü. Bu ibadet çeşitlerinden diğeri de el kafü, korkmak. Şimdi bir kere korkmak ibadettir, tamam? Korkmak ibadettir. Korkmak ibadettir. Ama dikkat et şimdi, aksi bak. Allah Kur'an'da diyor ki: "Fala tekhafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin." Eğer mümin iseniz siz, onlardan değil benden korkun.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 Anladık burayı. Anladım. Şimdi bak hakikati. Bir insan aslandan korksa. Bu insanı biz neden tekfir etmiyoruz? Şimdi bunu anlat. Soru sor. Çünkü tabii bir korku onun... Allah şart koşuyor, imanın şartını koşuyor. Onlardan korkmayın, benden korkun, değil Şimdi bizim biz nelere cem etmek zorundayız? Hı? Neyi cem etmek zorundayız?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 İyi onu buldum sonra Mehmet'e geçeyim. Mehmet'in ne hatası var? Onun da usulde hatası vardı ya. On bitirdim Aliullah ömrüm biter insanlar bitmez. Böyle mi uğraşacağım? Beni o ilgilendirmez. Ben dedim ki bak bu usül batıl. Atıyorum kıyası sen inkar edersen batıl bu usul. Haramı da helal yaparsın. Helali de haram yaparsın. İcmai inkar edersen haramı da helal yaparsın. Helali de haram yaparsın. E, neyi yapmışım bana ne? Ya, bu mu ilgilendirecek beni? Değil mi? Bu mu ilgilendireceksin? Yani acaba iyi ben her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 Vallahi sen hakkını vererek anlatmış mısın? Orası mı çünkü? Sen kendinde bul bir önce hatayı. Sana adama dersen ki, "Ya Kur'an-Sünnet var işte." Adam tabii diyecek ki, "Sen benim şeyhimden daha mı yanlayacaksın?" E doğru diyor adam. Sen onun şeyhinden daha mı yanlayacaksın? Arapça bilmiyorum ki. Kur'an tecvidli okuyamıyorsun ki. Onun şeyhinden daha mı yanlayacağım onu yani? Sen işte tercüme, eş-hari, tercümesini taklit ederek ümmetin önüne ilim koyuyorsun. Ya bak bu Hâre'da hadis var.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 Diğer dersi bırakalım? Bir, şey. bir saat oldu mu? Hı? Fazla uzattık şey mı? Ağır oluyor. Tamam. Bir saat oldu. Burada bırakalım inşallah. Burayı anladık akıyı. Sen bana kısaca bir anlat bakalım. Ee, Şeyh ile yani kişinin şeyhden korkması neden ibadet? Ee, aynı insanın babasından korkma korkması neden ibadet değil? Buyur. Çektin, veya zaman veya aramızda ateşten korkmayan var mı? Ben öyle bir insan tanımıyorum. Ben şahsen korkuyorum. Sen korkuyorsun. Biz de korkuyoruz demek ki bir şeylerden. Güzel. Korkuyoruz biz bunlardan. Allah da benden kork. Allah kendisinden ko kendisinden korkmasını emrediyor. Hatta Allah birçok ayette kendisinden korkanları övüyor mu? Değil mi? Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Gerçi o haş kelimesiyle geliyor, önemli değil.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 Yani ne, Nebis Hasilem atabildi mi amcasının sevgisini? Öldükten sonra bile şefaat etti ya. Azap ondan hafiflesin diye. Bak atamadı. E şimdi Nebis Hasilem'in sevgisine ibadet sevgisi mi diyeceğiz? E tabi sevgisi. Ama şeyh de böyle mi? Şeyhi tanımadan önce seviyor muydu? Tanımadığın insan nereden bileceksin? Korkuyor muydu? Yok. Ama ne zamanki tasavvufa girdi ondan korkmaya başladı. Ona dini korkandı. Yani adam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 Benim bildiğim tekfir eden insanların bile hemen hemen hepsi istisnasız. Ben, ben farklı görmedim onlar bile küçük şirk diyor teberrüğe. Şimdi o adam o mekanda teberrüken kılıyordur ama secdeyi kime yapıyordur? Allah'a. Allah. Bu insana ne dersin? Bu insanın yaptığı küçük şirktir. Teberrük küçük şirk. Ama bu insan secdeyi dil kabrinin yanında bizzat mescitte kıbleye dönüp ama niyeti şeyh içinse? Heh, bunların hepsi indiye dakikistler.